Günaydın. Bugün yine sağlık ve çalışan hakları spor ve eğitim kampanyalarıyla karşınızdayız. Eyüp Yılmaz tarafından yöke yönelik başlatılan imza kampanyası diyor ki Tıp Fakültesi 5 ve 6 yani intern sınıfta asgari ücret kadar maaş istiyoruz. Bizler yaklaşık 2 milyon öğrencinin girdiği ÖSS'de %1'lik kısımda hatta ilk 10 bin kişi arasına girmiş kişileriz. Buralara gelmek için bin türlü fedakarlık yaptık. Hem ailelerimiz hem de bizler. Okumaya başladığımızda aslında atlattığımızı düşündüğümüz zor zamanların daha yeni başladığını gelecekteki meslektaşlarımızdan duyduk. Sonra sınıfımız ilerledikçe anladık. Hocalarımız çok haklıymış dedik. 5. sınıf staj dönemimiz, 6. sınıf internlük dönemimiz olacak. Bu süreç zarfında aynı zamanda yüksek lisans yapmış oluyoruz. Bir yandan staj yaparken bir yandan da insanlık için yoğun bir şekilde ders çalışıyor olacağız. Hastanelerde stajyer hekim olarak çalışacağız. İnsanlık için bu kadar önemli bir meslek olan hekimliğin değerinin paha biçilmeyecek kadar değerli olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Eğitimimizin ilk sürecinin 6 yıl olması, mesleğimizin zor olması, mezun olduğumuzda yüksek lisansımızı yapmış olmamız, yıllarca çalışıp bin bir zorlukla kazandığımız hekimlik mesleğimizin 5. sınıf ve internlük döneminde daha rahat okumamız, sabır ve gücümüzün artması için böyle bir hak talep ediyoruz diyerek talebini dile getirmiş Eyüp Tıp öğrencileri için. Sıradaki imza kampanyasının muhatabı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Spor Kulübü talebi ise Timsah Arena'nın gelirlerinin Bursa Spor'a verilmesi. Kampanyanın sahibi Merve durumu şu sözlerle açıklıyor. Ülke futbolunun başarısızlıklarla, mali sorunlarla mücadele ettiği bu dönemde kulüplerin güçlenmesi ve başarıya ulaşması için en önemli kriter kalıcı gelirleridir. Kalıcı gelirlerin büyük kısmını da stat gelirleri oluşturmaktadır. 2013 yılında 3 İstanbul kulübünün stadyum gelirlerinin ortalama 30 milyon avro olduğu ve Türk futbolunun aslında sadece bu kulüplerden ibaret olmadığı düşünüldüğünde başarıya ulaşmak için zor şartlarda da olsa 5. şampiyonluk apolyetini takan Bursa Spor'un inşaatı hali hazırda devam eden Timsah Arena'nın sadece bilet gelirlerinden istifade edecek olup Kalan tüm gelirlerden yani kira, kafe, otopark ve benzeri mahrum bırakılacak olması adaletsizliktir. Bursa Sporsuz timsah aranının anlamsızlığı aşikar. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Recep Altepe sözünde durmalı. Bu stat Bursa Spor için yapıldıysa tüm gelirleriyle Bursa Spor'un olmalıdır diyor Merve Bursa Spor'un güçlenmesi için. Son günlerde üniversite tercih dönemi yaklaştıkça daha da artan özel üniversite reklam ve tanıtımlarına yeni bir fikir getirebilecek bir kampanya var sırada. Mertcan Birici tarafından Okan Üniversitesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi ring servislerin bedava olması. Ücretsiz ulaşım hepimiz için çok daha uygun. Bizler Okan Üniversitesi öğrencileri olarak ring servislerinin ücretleri konusunda sıkıntılarımızı dile getirmek amacıyla bu imza kampanyasını başlattık. Amacımız siz okul yönetimi içinde, biz öğrenciler içinde en makul olan fiyatlandırmanın yapılmasıdır. Öncelikle talebimiz renklerin ücretsiz olmasıdır. Bunun olası bir istek olduğunu düşünerek benzer okullardan örnekleri de görüyoruz. Örneğin Bilgi Üniversitesi okulumuza yeni kayıt dönemlerinde çok büyük avantaj sağlayacak bir uygulama olmasını da temenni ederek siz okulumuz rektörü Sayın Şule Kuttan, Okan Üniversitesi öğrencileri olarak bizleri dikkate almanızı rica ediyoruz diyerek hem taleplerini dile getiriyor hem de okulu daha çekici hale getirme fikri veriyor Mertcan. Üniversitelilerin bir diğer sorunu olan kiralık evlerle ilgili bir kampanya var sırada. Tolga İnan tarafından İçişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Gaziantep'teki ev kira bedellerinin düzenlenmesi. Pek çoğumuz kendi geldiğimiz illerde normal ev kira bedellerinin buradaki 40-50 metrekare dairelerden daha uygun olduğunu ve hatta Gaziantep'te son sınıftaki arkadaşların birkaç sene evvel daire fiyatları için şu anki fiyatlarla karşılaştırıldığında arada çok büyük bir uçurum oluşmaya başladığını gördüklerini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Her yeni dönem için istedikleri gibi zam yapmaya başlayan açgözlü hale gelmiş ve Suriyeli insanların yeni bir talep merkezi haline gelmesine fırsat bilen Gaziantep'li ev sahiplerine dur denmesinin vakti gelmiştir. Zira bu işteki kira meblağları 600 lira bandını çoktan aşmış, faiş fiyatlar hücre kadar dairelere ödenmeye başlanmıştır. İşte bu sebeplerden ötürü öğrencilerin ev tutamaz hale gelmesi Tutulacak daireleri neredeyse bulunmayacak kadar azalması, fırsatçılık yapan ev sahiplerinin karşısındaki öğrenciye sadece para gözüyle bakmaları ve sömürü çalışmaları ve sayılabilecek birkaç başka durumda ortaya çıkması biz öğrencileri müşküle sokmuş ve bu sömürü çarkında ezilmeye, paramızı fırsatçılara kaptırmamıza sebep olmuştur ve olmaktadır. Tüm bu durum içerisinde suçlu kimseyi görmemekte fakat bazı sorumluları göreve vaziyeti düzeltmeye çağırıyoruz. Suriye'den savaş sebebiyle canını kurtarmak için gelen insanları bu duruma bir sebep olarak görmekteyiz fakat onları kesinlikle suçlu görmüyoruz. Suç, krizden fırsat doğurmaya çalışan ev sahiplerinindir Bu durumu idari mevkilerde bulunup görmezden gelen her yönetici de bu suça ortak olduğunu bilmelidir. Bu insanların bu kadar faiz fiyatlardan vergi beyanında sahtekarlığa bulaşmaları ve kârlarını vergiye vermeden daha çok kazanmış olmayı istemeleri de olasıdır. Geleceğin beyin ve ilim insanlarının bu şekilde muameleyi asla hak etmediklerini düşünüyoruz. Öğrenciler kar malzemesi olarak görülmesini istiyoruz. Eğer her ne görüşten olursan ol, sen de bu durumda bir yanlışlık olduğunu düşünüyor ve hakkını korumak istiyorsan sesini buradan ve istediğin diğer pek çok yoldan duyurabilirsin. Siyasi ideolojileri bu işle kesinlikle alakalı değildir öğrenci olan ve haksızlığa uğramak istemeyen, sömürülmek istemeyen her arkadaşımızı imza vermeye bekliyoruz diyerek çağrıda bulunmuş Tolga. Bakalım yeni öğretim yılı açılmadan bu kira sorununu Gaziantep'te çözülecek mi? Sırada muhatabı Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu olan ve Eskişehir Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencinin taşınmamasını talep eden kampanya Gözde Yardım tarafından başlatılmış, Eskişehir'deki Dumlupınar ve Yunus Emre yurtlarında kalan öğrencilerin ''En doğal hakkı olan kendi üniversitelerine yakın yurtlarda barınma haklarının ellerinden alınmasını öğrencilere maddi ve manevi zarar verecektir. Ayrıca yurtların kız erkek olarak ayrılmasını da istemiyoruz.'' diyerek talebini kısaca dile getirmiş. Geçtiğimiz gün Roger Waters'ın Türkiye konserinde sahne dekorunda gezi direnişinde hayatını kaybedenlere yer vermesi üzerine yeniden hızla imza toplamaya başlayan bir kampanya var sırada. Enbel Ekşi tarafından başlatılmış Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, Diyor ki Eskişehir İtih Parkı'nın adını Ali İsmail Korkmaz Parkı olarak değiştirelim. Eskişehir'de binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen vatandaşların yasal hakkı olan Gezi Park eylemleri sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından şiddetli şekilde darbe uğrayarak beyin kanaması geçiren Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf İngilizce öğretmenliği öğrencisi arkadaşımız Ali İsmail Korkmaz bir daha Dönmemek üzere aramızdan ayrıldı. Bizler onun bu onurlu duruşunun sonsuza dek anılmasını ve Eskişehir Eti Parkı'nın isminin değiştirilerek Ali İsmail Korkmaz Parkı olmasını talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz diyorlar kampanyalarında. Bakalım belediye beklenen adımı ne zaman atacak hep beraber göreceğiz. İstediğiniz değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.